Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba bir Dünya Mirası Adalar programında daha beraberiz. Ben Derya Tolgay. Ben de Alporcu. Ve konuğumuzu takdim etmeden önce e, destekçimiz Sabit'e, Müftü İlçesir'e teşekkürler. Ve destek masada da Selahattin Çola. E, şimdi bugün e, bir de hemen şeyi hatırlatalım. Oldukça e, hem görsel hem bazı e, bilgiler de paylaşacağız. Hem Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan, hem Instagram hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz konuları. Şimdi geçtiğimiz cumartesi... E, e, bir galeride e, bir e, konuşmamız oldu. Şu anda e, konuğumuz e, akademisyen, yazar, kuratör Sevengül Sönmez. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz tabii ki adalardı ve oradaki konuşmamızda adalar Beni çağırıyor dediğiniz <gülüyor> bir başlangıç olarak biz de adalar sizi çağırmadan önce açık radyoyu çağırdık sonra adalara <gülüyor> inşallah şimdi önce isterseniz sizi dinleyicilerimiz için e, tanıtayım. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra... ...Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap, Kitaplık, Virgül, Varlık gibi dergilerde yazılar e, yazmaktasınız hala değil mi? Evet. <gülüyor> e, Yapı Kredi yayınları için e, Said Fahin bütün eserlerinin editörlüğünü yaptınız. Sabahattin Ali'nin bütün yine eserlerinin eleştirel basımını, mektuplarını bir araya getirdiniz... ...ve sergilerinin de kreatörlüğünü yaptınız. Adalar Müzesi'nin Edebiyat Danışmanlığı'nı Said Faik Müzesi, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi kreatörlüğünde üstlendiniz. Adalar Müzesi'nde 2011'de Adalar, Yazarlar, Şairler, Mitostan edebiyata adlı bir serginiz oldu. <Gülüyor> Bunun yanı sıra Kemal Tahir'in Yayınlanmamış öykülerini kitaplaştırdınız. Melih Cevdet Anday'ın bütün eserlerini ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinin de sadeleştirilmiş basımlarını hazırladınız. Çok sayıda kitabın editör, editörlüğünü de üstlendiniz. İşte Yapı Kredi Yayınları, Koç Üniversitesi Yayınları, Bilgi Üniversitesi, Everest vesaire. <gülüyor> ben <bir> özetlemeye çalıştım <gülüyor> esasında <gülüyor> pek özetleyemediğimi görüyorum. Neyse. Bilgi Üniversitesi'nde edeb edebiyat arşivi yöneticiliğinin yanı sıra da dersler verdiniz. Ayrıca sen Dinsburg Üniversitesi'nde de e, dersleriniz oldu. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde e, konuk öğretim görevlisi evet. olarak hı hı. devam ediyorsunuz. Evet. evet, nerede kaldık? Adalar neden sizi <gülüyor> çağırıyordu şimdi? <gülüyor> Buradan başlayalım. Şimdi biz bir de e, niye böyle sizinle Adalar tarafından çağrılan bir, bir <gülüyor> edebiyat e, bilimciyle görüşüyoruz? Bizim esas e, bir araya geliş nedenimiz programımızın da adı olan Dünya Mirası Adalar. Adaları İstanbul Adalarını e, UNESCO Dünya Mirası listesine kabul ettirmek Hı. için çalışıyoruz. Şimdi burada adaların e, değerleriyle uğraşıyoruz. Bunların arasında öyle geliyor ki orada yaşamış sanatçıların da e, payı var. Yani Onlar da adaların bir değeri. Şimdi onun için bu konuda sizden öğrendiklerimiz bizim aynı zamanda o başvurumuzda gerekçe olacak Hı -hı. şeyler, e, bilgiler olacak diye düşünüyoruz. Buyurun. <gülüyor> evet. E, şimdi e, yakın zamanda e, Sabahattin Ali'nin şehirlerini anlatan bir sergi açtığımda e, konuklara ee, şehirler ve e, yazarlar arasında ilişkiyi aslında Burgaz ve Sayit Faik üzerinden anlatıyorum hep. Ee, yani iki sergiyi bir araya getirip e, araya e, onu kaynatıyorum. Ee, şey yani dünyanın e, pek çok ülkesine de işte Prag gidiyorsunuz Kafka. Ee, i̇şte Dublin'e gidiyorsunuz, ee, Joyce, e, işte pek çok e, e, ya da işte şey İskenderiye, e, e, Larz Durrell ile işte e, yine Kahire, Necip Mahfuz da anılıyor. Hani bunun yakınına bir şey birini koymak istediğinizde bence e, koyacağınız Türkiye'den koyacağınız en önemli kişi elbette Sayit Faik olacak. Yani Burgaz Adası haritada bir nokta olmaktan çıkıp Said Fai'nin adası oldu bütün dünyada. E, hakikaten de e, işte yazın e, gelen ne gideni gördüğünüzde e, o değerin Said Fai'nin e, Burgaz'da yaşamış olması ama bununla beraber Burgaz'ı yazmış olması tabii ki sadece yaşamış olması değil. Yazmış olması e, adayı e, bir kültür mirası, edebiyat e, mirası olarak bize armağan ediyor. Aslında belki de emanet ediyor yani işin doğrusu. Biz de tabii dönüp bu emaneti ne kadar taşıyabildik onu sormak durumundayız. Said Faik görece en şanslı olanlarından elbette. O yüzden de yani ada ve edebiyat ilişkisi bir sürü bağlamda tekrar tekrar kurulabilir bir ilişki ama... Yaşayanlar e, açısından bakıldığında İstanbul adaları da açılar açısından oldukça e, zengin adalar. Ben esasında bu bir ara kafayı e, bayağı bir <gülüyor> takmıştım. Sayacağım adalarda geçmişten <gülüyor> ve günümüzden kaç <gülüyor> tane edebiyatçı var falan diye. 70'i yani geçmişti sonra bıraktım tabii. Sayı oldukça yüksek. O gün merak edip size de sormuştum. <gülüyor> Dünyanın başka yerinde bu kadar hani küçük kara parçaların üzerinde bu kadar çok edebiyatçı toplanıp var mı bir yerlerde Yoğun, diye. yoğun. Çok <gülüyor> yoğun. <gülüyor> yani orada tabii e, benim açım bence şöyle bir durum da var. İstanbul adalarının çok spesifik bir özelliği var. Yani hem ada hem değilmiş gibi geliyor ya. <gülüyor> yani hani Külliyen göçmüyorsunuz. İşte yani yarı göçer şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bir edebiyatçı için, bir sanatçı için. Bu fikir bence güzel bir fikir. Bir yandan bütün o ana karadan ve ana karanın kargaşasından uzaklaşıyorsunuz ama bir o kadar da yakınsınız. Hani o anlamda başka adaları kıyasladığınızda adaların coğrafyası büyüyorsa evet edebiyatçıların sayısı artıyor. Yani hani işte Midilli'yi ya da Malta'yı düşündüğünüzde işte hapishaneler de olduğu için Hı -hı. pek tabii Hı -hı. ki edebiyatçı da sanatçı sayısı artıyor ama böyle hani kentin bu kadar periferisinde bu kadar yakınında olan adalarda Hı -hı. kestiremiyorum e, e, Hı -hı. yani şey ama bir yandan da uzun bir tarih var tabii baktığınız Hı -hı. şey açısından da yani hem adalarda yaşıyorlar Hı -hı. hem de adalardan ilham alıyorlar Hı -hı. bu ikisi yani bu Said Faik'te tabii çok açık ondan sonra. Şeylerde plastik sanatçılarda da aynı şekilde yani adalardan ilham alan çok sayıda plastik sanatçı da var. Aynı zamanda da adada demin söylediğiniz o asude hayat. Bir sanatçı için gerekli işte bir içine dönme olana falan da var zannediyorum. Yani bunlar da etkileyen şeyler gibi geliyor. Bilmem ne diyorsunuz? Evet ben ama İstanbul adalarının şöyle bir edebiyatla ilişkisi açısından ilginç bir talihsizliği olduğunu düşünüyorum. Evet 70'e yakın yazar, şair vesaire yaşamış olabilir ama adayı yazanların sayısı o kadar fazla hmm. değil. Yani asıl bence adayı edebiyat mirasına taşıyacak olan şey orunu yazanların sayısının artması. Oradan bakıldığında hani Said Faik çok özel bir yerde duruyor diyorum ama mesela işte Halide Edip'in Mors evde Burgaz'la ilgili anlattığı bölüm. Hmm işte onun Beşiktaş ya da Üsküdar anlatısı kadar bilinmez. Oysa ki e, Halide Hanım e, Burgaz'da işte sıhhatine kavuşmuş, eski neşesine yeniden kavuşmuş, e, zihnini e, berraklaştırdığını anlatan bir bölüm vardır. Üstelik de Burgaz'daki evi Beşiktaş'taki evi gibi mor akımlı bir evdir. Mesela <gülüyor> nedense işte Burgaz anlatılarının içine bunu yerleştirmeyiz ya da işte Peride Celal'in Burgaz'la ilgili yazdıklarını zaten Peride Celal'i hatırlayan kalacak mı onu bile çok endişeliyim o konuda ama onu çok anımsamıyoruz. Ya da o gün konuştuk işte belki de dünyada en çok işte metin yazmış yazarlardan biri Adalı Celal, Mehmet Celal yani adamın adı Adalı zaten yani lakabı <gülüyor> Adalı, Adada Söylediklerim diye bir şiir kitabı var. Hani onu da anımsamıyoruz. Hadi onun dili eski diye düşünüyoruz. Ama e, çok sayıda yazmış dedim. Evet çok mi? sayıda yazmış. E, ya da Abdülakşin Asihisar. E, yani hala Türkiye'de telif problemleri çözülemediği için kitaplar tekrar basılamıyor. Ama o da e, işte geçmiş zaman köşkleri içinde adalara edebiyatçı bir dokunuşla adayı anlatıyor. E, i̇şte e, burası bana mesela şey geliyor. ilginç geliyor. Yani biz bir haritalama yapmıştık. ...işte Büyük ada başta olmak üzere adalarda yaşayan yazarları ve şairleri işaretledik. Ama tam da söylediğim gibi yani onların orada yaşamış olması adaya bir, dair bir şey yazmaları anlamına gelmiyor. İşte Recaizade Mahmut Ekrem yani Ekrem o ailenin tamamı ta babalarından çocuklarına kadar pek çoğu adalı aslında ama adaya dair bir anlatıları yok. Yani adayı yaşama biçimlerini belki gösteriyor bu ya da hani şimdi böyle e, adalı yani tahsin Nahit e, büyük adada evi de duruyor hali hazırda. E, ya da Ziya Gökalp yani hı hı. adada iki tane ev değiştirmiş biri. E, şimdiki son evi de yine duruyor ama onun da adayla ilişkisi adayı anlatmak üstüne değil. Yani e, orada bana e, ilginç geliyor. Ya da Yakup Kadri Adalı olabilecek kadar uzun zaman Adada kalmış biri çünkü Anadolu Kulübü'nde neredeyse hani bütün yaz kalıyor, adres olarak kullanıyor, işte Adanın eczanesinden alışveriş yapıyor ama neredeyse edebiyatına hiç değmiyor Adada. Evet. Ee, burası önemli ben yani yaşamış mi, olmak değil de yazmak mi, mesken mi tutmuşlar yani üretmek için e, oraya mı hmm. uygun görmüşler İstanbul'un kendilerinin dağıttıklığını <gülüyor> belki de konsantrasyonu orada mı sağlayacaktın hmm. çünkü çoğunun mezarı da var orada yani ee, bir tutkuları var ada tutkusu hmm. esasında orayı çok severek hmm. e, bulunuyorlar ama dediğinizde herhalde böyle bir hmm. taraftan yani çok oradan lazım. ilham alan var işte saydıklarınız Almayan da var evet. orayı rahat bir şey e, üretim, merkezi. üretim yeri olarak düşünmüşler herhalde. Yani e, işin doğrusu biraz e, üretim yerinden daha çok e, şey gibi geliyor mesela Yakup Kadri ile de ki Yakup Kadri arşivini yaptığım için biliyorum. Yani Adanın o özellikle büyük ada ve Anadolu Kulübü'nün Avrupa'yı yaşam standardı hmm. Yakup Kadri'yi her zaman çok etkilemiş. Ailecek hmm. o standardın içinde olmak istemişler. Yani Abdullah Tarhan'ın da bütün ada ziyaretleri Anadolu Kulübü olmuş. Yani onların ne kadar adaya gelip gittiklerinden çok emin değilim doğrusu. Evet. Yani ada Anadolu Kulübü'ne gelip gitmişler gibi görünüyor. O noktada Heybeli Adanın yazarları Görece bize daha evet. adaya dair yeni şeyler ya da ada anlatıları açısından önemli geliyor. Aziz Nesin var tabii evet. hani Heybeliada deyince. şeyde yani bir de sonradan Deniz sesinde de okuduğu için elbette. Onun çocukluk anıları adaya dair ilginç şeyler anlatıyor. E, Ahmet Rasim var. E, yani ada deyince en çok e, hatırlanması gereken kişilerden biri. O da Heybeli'den. E, i̇şte e, sakın geç kalma, e, erken gel. E, işte karısının onu ada vapuruna e, yolcularken e, söylediği bir cümleyi e, yol boyunda e, şiire ondan sonra da e, güfteye e, çevirip e, adalara armağan etmek. E, biraz e, belki o e, adada yaşamış olan edebiyatçıların adaya dair anlatılarını öne çıkartmak. Onları adalı, tekrar yani onlar adalı mı değil mi bilmiyorum. Varsa o adalılık yanları onları açığa çıkartmak gerekiyor. Şimdi Reşat Nuri evet, Büyükada Evet, yani onda bir şey var mıdır? Reşat Çok... Nuri'nin tabii Akşam Güneşi, <gülüyor> tamamen adada geçen bir roman. Zaten akşam güneşiyle biz onu hani Reşat Nuri'nin evi hala hazırda e, korunan evlerden evet, bir müze. tanesi, evet, e, işte ailesi, hı hı. E, yani içine giriliyor mu e, tekrar, e, giriliyor onu bilmiyorum. Mu? Da. Giriliyor da yani çok herhalde zaman. Değil. Hı hı, evet, hı. E, işte üzüm var, e, şeyi, e, yani ben Ela Hanım zamanından hı hı. E, hatırlarım o evi, e, şey, yani Reşat Dündar'ın evi bulunduğu yer itibariyle ve ailenin ısrarıyla e, korunabilmiş evlerden biri. Ad, ama akşam güneşi her şeyden hmm. önce bir ada romanı olarak dedim. şeye e, önemli elbette. E, yani tek tek böyle biraz e, haritalamalar hmm. e, ya da hmm. kimlerde yaşamış e, işlerine baktıktan sonra sanırım e, oradaki insanların adaya dair yazdıkları ya da e, işte adaya dair biriktirdiklerini bir araya getirmek gerekiyor. Müzede aslında bunu yapmaya çalışmıştık. Yani e, Adalar Müzesi'nin edebiyat bölümü e, farklı zamanlarda e, tekrar adada yaşamış olan ki işte Melih Cevdet Anday da bunlardan biri. Yani son ömrünün son 2-3 yılını adada geçirmiş Hı. olmasına rağmen ada mezarlığında yatıyor o, Melih Cevdet. O yüzden aslında belki de adalı. Yani Hı. yıllar Hı. önce adava vapuru yandan diye bir Hı. şiir yazmış. E, sonra da işte şey, adada istirahate çekilmiş biri diye bakıyorum ben Melih Bey'e bir yandan. Ya da adaların, yani Kınalı'nın büyük şairi Zahradı anmak gerekiyor. Yani Zahrat, yani Türkiye'deki, yani Türkçe dışında edebiyat eseri veren önemli şairlerden biri, şiirleri, Aras Yayıncılık'tan yayınlandı. <gülüyor> Oldukça başarılı bir şair olduğunu söylüyorlar. Evet. Özellikle işte Garip Akımı sonrasında oluşan dönemlerde kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiş olarak. Zahrat'ın bütün neredeyse ömrü Kınalı'da geçiyor. Evet. Ee, Zabel Asadur. Evet Zabel Geza. Asadur ve Hrant Asadur onlar gazeteciler. Evet ama önemli bir çift hı hı. burgaz için şey, bugün, kınalı e, kınalı için evet, şey e, e, kınalı için evet pardon kınalı da yaşıyorlar e, bugün de 24 Nisan bu vesileyle de e, almakta fayda var e, elbette hı hı. E, Hrant ve e, Zabela Sadur e, da e, neredeyse bütün ömürlerini e, işte kınalıda geçiriyor. E, o nedenle hem adayı yaşayanlar dediğim gibi yani böyle tek tek saymaya başlayınca zaten çıkıyor çok itir. insan çıkıyor. Bir şey soracağım hı hı. burada. Asadurlar'ın evi Derunyan eviydi hatırladım. Hı hı. O, orada evet. bir müze olma ihtimali falan var mı? El değiştirmiş mi ailede değil mi? Çünkü bu buradan açarak size bir soru Anladım. sormak istiyorum. ...diğer e, müze içinde... ...şimdi adaların çok açık hava müzesi olabilme potansiyeli var... ...hani sanki edebiyatta da bu varmış Hı -hı. gibi bana geliyor... Hı -hı. ...ama siz uzman olarak bu Hı -hı. soruyu Hı -hı. size Hı -hı. sormak Hı -hı. istiyorum işte... E, ...gördüğüm kadarıyla yani bazı ailelerin sayesinde... ...bu o, önemli edebiyatçıların evleri müze olabilmiş ve yaşayabilmiş... ...burada hani o Gürpınar'ın... E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evinin biraz talihsiz durumu var. <gülüyor> ee, yani müze olmayı çok hak eden bir ev ama olamıyor bir türlü çünkü galiba devletin elinde şu anda ama... Adalar Müzesi'yle beraber bir ara ar çalışmalar yapılmıştı. Hani böyle evler ve halen yıkılmamış bu edebiyatçıların evleri var. Bir açık hava müzesi Hı -hı. olma potansiyeli görüyor musunuz? Ya ben e, çok büyük bir potansiyel görüyorum ki 2010'da işte biz e, bu müzenin, Adalar Müzesi'nin kurulması aşamasında e, epeyce de e, işte bu açık hava yani müzeye e, yerleştirdiğimiz görülecek e, işte eşyaların dışında işte geziler, ada turları düşünmüştük. Yani edebiyatçı yürüyüşleri, edebiyat yürüyüşleri, edebiyatçı evlerini ziyaret. Bu anlamda e, adaya e, gelen bu e, ilgili nüfusun işte turist e, de e, olabilir kültür turizmine çevirebilmesi çok mümkünmüş gibi evet. geliyor bana yani o yıllarda düşünüp de yapmaya başarabilseydik şimdi hakikaten e, önemli bir evet, e, rota evet. çıkmış çok olurdu şey yani olarak. hani Hı -hı. şey rotanın zorlukları var tabi yani ada büyük bir yer sonuçta Hı -hı. büyük ada yürümek hepsini yürümek çok zor ama yine de bir e, hal çaresi bulunabilirdi evet e, Şeyi bilmiyorum. Asadurlar'ın evini, e, onarın onların durumu hakkında bir fikrim yok. Sadece geçmiş yıllarda e, onların kapısına hep bir plaket çakılmaya <gülüyor> çalışıldığı ve çakıldıktan kısa bir zaman sonra plaketin kaybolduğunu e, anımsıyorum. Yani bu da şey adaya bu kadar adaya yakışmayan bir davranışa dönüşüyor. Ister Çok doğru yani. bir şey söylediniz. Diğer evlerin de yani orada yaşayan Edebiyatçıların evlerinin önünde bir plaket dahi yok. Evet. Burada bir de farklı bir şey var tabii yani Ermeni olmaları dolayısıyla. Olsun ihtimalle. olmasın yani hiçbir şey yok. o da o da o da yani, yani tabi tabi hepsine koymak lazım. Evet. Da. Hı -hı. olay. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Yani mesela işte Bercuhi Hanım Ber Ber Bercühi işte Burgaz'da yaşıyor. Yani hani o da benzer şeylerle yıllarca hı hı. Bu uğraştı, bu zaten. uğraştı bu tür çalışmalar yapmak açısından. Evlerin müzeleşmesine gelince şimdi adalardaki iki önemli yapı müze, edebiyat müzesi bağlamında tabii öncelikle Said Faik Müzesi çünkü Said Faik Müzesi'nin ilginç bir hikayesi var, e, 1954'te Said Faik öldüğünde ölmezden önce e, bütün mal varlığını Darşafaka'ya bağışlamak istediği için, annesine bunu beyan ettiği için işte ölümünden sonra e, annesi Makbule Hanım bence e, çok e, uzak görüştü ve çok büyük bir şey yapıyor ve her şeyi e, Darşafaka'ya bağışlıyor, bu evin müze olması koşuluyla diyor. Yani e, ve akı, sonrasında da e, kısa zaman sonra kendisi de ölüyor. E, ve yani neredeyse 1954'te müze olarak kurulmuş bir yer Hı -hı. orası yani annesi içinde yaşarken de evin bir evet. kısmını gelenlere evet. gezdirmeye başlıyor. 54'ten 2018'e kadar geçen süre içinde e, yani çok e, günün koşullarına göre e, bazen çok iyi durumda olmuş, bazen çok kötü durumda olmuş. 2010 e, 2010'da, 2010'da Artık giderek şey olmuştu yani binanın ciddi bir bakıma ihtiyacı vardı. İçerideki eşyaların konservasyona ihtiyacı oluşmuştu. O yüzden bir süre müzeyi kapattık ve 2012'de tekrar bugünkü haliyle açtık. O talihli bir şey, o talihli bir ev, görece daha talihli bir ev arkasında bir kurum var yaşatmak zorunda olduğu. Ama şurada aklıma şey takıldı, bağışlar yapılıyor. Mesela yazar Piraye'nin Büyük Adalı çok meşhur. O da bağışladı evini. Ama İstanbul Üniversitesi'nde senelerdir hiçbir şey yapılıyor. Yani burada sahip, pardon. Tiracı, çok değerli muazzam bir ev, bir dönem evi. Senelerdir hiçbir şey yapılmıyor mesela. Bu sahip sahip olmak evet. kısmı başka bir şey Ki, galiba. Ki aslında çok da güçlü önemli bir figürü. Evet. Yani ben o dönemde kendisiyle tanışamamıştım. Tanışabilirdim yaşım yetiyordu aslında ama pek çok edebiyatçının hayatında da önemli bir e, e, insan. Hani bu Ankara'da Nahit Hanım'ın e, kurduğu sofralar evet. ve etrafındaki hmm. edebiyatçıları düşünürseniz. Adada tiraj hmm. hanım da öyle. Yani benim elimde çok sayıda çok de önemli. şey tiraj hanımın evet. evinde çekilmiş fotoğraf hmm. var ve bir sürü edebiyatçı var. Orası da evet. evet. bizim olmayı. Orası kesin bekliyor. Yani evet. o çok net bir O, şekilde o yani. çok zor bir halde şu anda. Ben de hmm. yani onu yakından ilgileniyorum. Evet. Ondan sonra Tiraj da tanımak şeysine eriştim. Şansım. Evet, güzel. <gülüyor> e, Şimdi, şey, pardon. Evet. Yani bir, bir, bir noktayı atlamayalım. Vaktimiz azaldı diye diyor. Hı hı. Şimdi adalarda halen yaşamakta olan sanatçılar. Yani en son mesela Zeyat Selimoğlu evet. ne kadar hı hı. yakında öldü. Tabii. Ondan sonra e, yaşamakta olan edebiyatçılar da var. Hı hı. E, dolayısıyla belki bu hep eskilerden bahsediyoruz. Hı hı. Belki onları da hayatta oldukları bu dönemde hı hı. E, bir cins e, kayda almak lazım gibi geliyor bilmem ne dersiniz evet Zeyat Bey zaten e, en azından en şanslılarından biri hı. oldu çünkü Heybeliada Ada e, işte kültür derneği e, Zeyat Bey'den kalanlara sahip çıktı hı. hayattayken de ada ada müzesi için de biz çok fazla sözlü görüşme hı. yapmıştık. Hı hı. Adalar Müzesi'nde bunları gerçekleştirebilmiştik. O dönem hı hı. orada yaşayan bütün edebiyatçılarla konuştuk. Hı hı. E, sonrasında da e, bir sekteye uğradı galiba. Hı hı. E, ...yapmak gerekiyor. Yani ne kadarı yeni adalı... ...ne kadarı eski adalı onu Hı -hı. bilmiyoruz ama... Hı -hı. ...mutlaka edebiyatçılarla... ...sözlü evet. görüşmeler ya da... ...kayıtlar evet. yapmak gerekli. Evet yani sonradan vah vah diyoruz. E tabi hep <gülüyor> öyle olur zaten. Evet. Yani. yani buradan Adalı Edebiyatçılara... çağrı yapalım mı? Yapalım. Evet. <gülüyor> Kendinizi <Ha>. tanıtım. <gülüyor> Lütfen birleşelim. Evet. Bence birleşelim, evet. bir güç olalım... ...ve adalardaki yaşamış ve yaşamakta olan... ...edebiyatçılarla ilgili... E, somut bir şeyler yapma zamanı geldi herhalde son bir dakikamız kaldı e, adaları UNESCO'ya dahil etme isteğimizden bahsetti <gülüyor> evet, sizin var mı burada söyleyeceğiniz birkaç e, e, Valla şey. yani e, dünyanın en önemli en ilginç alanlarından bir tanesi e, yani e, umarım UNESCO bu çağrıyı görür e, görür ve destek olursa iyi olur çünkü Adalar bunu zaten çoktan hak etmişti. <gülüyor> Peki Sevengül Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz akademisyen, yazar, kuratör ve editör Sevengül Sönmezdi. Adaların edebiyatçılarını konuştuk ve haliyle tabii 11 Mayıs'ta kaybettiğimiz Said Faik Abasıyanı'yı da burada anıyoruz. Evet. Ben bayrakları değil insanları severim demişti. Öyle bitirelim isterseniz. Ee, Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Hepimizin adalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.